İki Nehrin Arası Maverayün Nehir Seyhun ve Ceyhun Nehirlerinin suladığı, medeniyetin, kültürün, bilimin ve sanatın şaheserlerinin inci gibi parladığı bereketli topraklar. İslam'ın bilgiye verdiği değer ve bilgili olmayı yücelten söyleminin de etkisiyle, Müslümanlar, insanı, doğayı ve evreni anlama, tanıma ve bilme ihtiyacıyla çeşitli ilimlere yöneldiler. Matematik, fizik, felsefe, astronomi, tıp, kimya, biyoloji gibi bilimin her dalındaki çalışmalarıyla yüzlerce yıl sonrasını etkilemeyi başardılar. Onların her biri, bilim tarihinde sönmeyen bir kandil… Ebu Muhammed İbn Musa el-Harezmi Dünya bilim tarihi onu bilgelik evinin sultanı, cebir ilminin atası, astronominin babası olarak bilir. 780 yılında Aral Gölü'nün güneyindeki Harzem'de doğdu. Ama yaşamının büyük bir kısmını, devrin en parlak bilim, kültür ve sanat merkezi olan Bağdat'ta geçirdi. Astronomi, coğrafya, tarih ve özellikle matematik alanında etkisi çağlar boyu süren çalışmalar yaptı. Matematikte cebir sözcüğünü ilk kez o kullandı. Roma rakamları yerine 1'den 9'a kadar olan rakamlı sayı sistemini geliştirdi, Sıfır ve bilinmeyen işareti X onunla kimlik kazandı. Musa el-Harezmi, bilgisini arttırmak maksadıyla, Harzem'den çıkıp önce Horasan, sonra da ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz dedikleri Bağdat'a gelir. Yüzyıllar öncesinin Bağdat'ı, bugünün deyimiyle çok kültürlü tam bir cazibe merkezidir. Halkının çoğunun okur-yazar olduğu, bilginin peşinden gitmenin gelenek halini aldığı, ondan fazla dilin konuşulduğu, bilimsel eserlerin tercüme edildiği, kütüphanelerinin zenginliği dillere destan, medeniyetin beşiği, şehirlerin güzeli Bağdat. Tarih 9. Yüzyıl Başları Abbasi tahtında tarihte modern anlamdaki ilk sistemli gözlem evini kuran halife El-Memun oturmaktaydı. Kendinden önceki Abbasi halifeleri gibi, o da bilimin ihtiyacı olan himaye ve desteği sağlayarak bilimsel faaliyetlere büyük önem verdi. Biri Bağdat'ta Şemmasiye, diğeri Şam'da Kassiyun olmak üzere iki gözlemevi kurdu. İlk adımları Halife Mansur ve Harun Reşit döneminde atılan Tarihin en büyük entelektüel akademisi olan Beytül Hikme onun döneminde tamamlandı. Günümüzün bilimler akademisi gibi hizmet veren Beytül Hikme'ye bağlı bir de rasathane kurdu memun. Sicilya'ya, Bizans'a, Hindistan'a elçiler gönderdi. Onların kütüphanelerindeki bilimsel yazmaları Arapçaya tercüme ettirerek Beytül Hikme'de zengin bir kütüphane oluşturdu. Latince, Rumca, İbranice, Süryanice, Sanskritçe, Hintçe, Farsça başta olmak üzere her dilden çevirmenler hiç durmadan tercüme yapıyordu. Hal böyle olunca zamanın ruhu sayılacak alimler geldi Betül Hikme'ye dört bir yandan. Kimisi duydu geldi, kimisi davet edildi geldi. Hoşgörü şehri, inanç medeniyeti Bağdat doldu taştı. Bilim tarihçilerince Bilgelik Evi ya da Hikmet Hazineleri adlarıyla tanımlanan Beytül Hikme, 500 yıl matematik, fizik, astronomi, felsefe, din bilimleri, tıp, coğrafya, kimya ve zooloji gibi beşeri ve pozitif bilimlerde rakipsiz bir merkez oldu. Gelecekte Bilgelik Evi'nin sultanı adıyla anılacak Türk İslam alimi El Harezmi de Bağdat'ta parlayan bu ilim ışığına kayıtsız kalamadı. Halife memunun davetiyle Bağdat'ta önce saray astronomu olarak çalışan Harezmi, bir süre sonra Beytül Hikmen'in yöneticiliğine atandı. Antik Yunan, Mısır, Hint ve İran kültürlerine ait bilimsel eserleri inceleyen Harezmi, adını bilim tarihinde ölümsüz kılacak çalışmalarını da burada yapar. Öyle ki bilgelik evi zamanla Harezmi ile birlikte anılmaya başlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de gökler ve evrenle ilgili ayetleri, Müslüman gökbilimcileri için daima en büyük rehber olmuştu. Bu yüzdendir ki İslam medeniyetinde gökbilimi ve matematik her zaman büyük bir gelişim göstermiştir. Astronominin babası kabul edilen El-Harezmi, matematik alanında 4, astronomi alanında 20 eser verdi. Saray Astronomu olarak Şemmasiye ve Kassiyun gözlem evlerinde yapılan çeşitli gözlemlere katıldı. Bunlardan biri de Halife Memunun emriyle Yerkürenin 1 derecelik meridyen yayı uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovası'nda yapılan gözlemdir. İslam Gökbilimcilerinden El Biruni bu ölçüm çalışmasından şöyle bahseder. Sincar Ovası'nda toplanan heyet kuzeye ve güneye doğru iki gruba ayrıldı. Her iki grup meridyen dairesindeki değişiklik miktarı bir derece oluncaya kadar gözlemlediler. Karada bir meridyen dairesinin derecesinin 90 kilometreye eşit olduğunu buldular. Astronomi alanındaki ilk eseri Sind Hind adını taşır. İslam aleminde gözlemsel gökbiliminin ilk ve en önemli çalışması olur. Batlamyus'un Almagesti ile Hint gökbilim cetvellerini inceleyerek yazdığı bu eseri, İslam coğrafyası için hazırlanmış ve günümüze ulaşan geçerli ilk zicidir. İkinci ve en önemli eseri olan Zici Harezmi'yi, Şemmasiye ve Kasiyun gözlem evlerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak hazırladığını yazar Harezmi. Güneşin, ayın ve o devirde bilinen beş gezegenin hareketleriyle ilgili bilgiler içeren bu ziç, İslam dünyasını etkilediği kadar Endülüs yoluyla Batı bilim dünyasını da hayli etkiledi. Müslüman gök bilginlerinden El Biruni, İbni Yunus ve El Fergani'nin Zici Harezmi'den yararlandıklarını biliyoruz. Ayrıca El Mecriti'nin Kurtuba'da Zici Harezmi uyarlamasının latinceye tercüme edilmesiyle, Zici Harezmi, Batı astronomi biliminde yüzyıllarca kaynak eseri olarak kullanıldı. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük matematikçilerinden Harezmi, yaşadığı devre adını verecek kadar büyük bir alimdi. Çünkü Müslümanların, İlimlerin en güzel dalı saydıkları matematiğe büyük düşkünlükleri vardı. Harezmi'yi bilim tarihinde ölümsüz kılan asıl çalışması da matematik alanındadır. Harezmi, halife memunun isteği üzerine matematiksel hesapları daha kolay öğretmek maksadıyla el Cebir ve El Mukabele adlı bir eser de kaleme alır. Cebirin temellerini ihtiva eden ve daha sonra insanlar için bir model olan Cebir ve Mukabele Hesabı üzerine özet kitap, bilim tarihindeki ilk müstakil Cebir kitabıdır. Birinci ve ikinci dereceden denklemlerin çözümleri, binom çarpımları, çeşitli cebir problemleri ve miras hesabı gibi konuları inceleyen Harezmi, ayrıca denklemlerin sınıflandırılmış halleriyle her birinin cebirsel ve geometrik çözümleri için kurallar da vermişti. Özellikle ikinci derece denklemler üzerinde duran Harezmi, sayı, sayısal hesap ve sistemli problem çözme yönteminin de öğreticisi olmuştu. Bir eserin ön sözünde şöyle yazar Harezmi. Bir ilim adamı ya kendisinden önce kimsenin tespit etmediği bir konuda eser kaleme alır, ya kendinden önceki ilim adamlarının bıraktığı konuları açıklar, kolaylaştırır ve anlaşılır kılar, ya da daha önce yazılmış eserlerde bulunan eksiklikleri giderir, yanlışları düzeltir. Kısaca denklemler bilimi şeklinde tanımlanan bu eserle Harezmi, cebir kelimesini tüm dünyaya öğretti. Onun sayesinde cebir, ilk kez matematiğin ayrı ve bağımsız bir disiplini olarak ele alınmaya başladı. Algebra, algebre ve Algebra şeklinde batı dillerine de geçen cebirin atası, bu yüzden el-Harezmi'dir ve onun bu eseri cebir alanındaki en temel kaynak olarak hala değerini korur. Harezmi'nin matematik alanındaki diğer büyük eseri, 10 rakamlı Hint rakam sistemiyle hesaplama sistemini anlattığı aritmetik kitabıdır. Batılı Adelard bu eseri 12. yüzyılda Latince'ye tercüme etti. Batı bilim dünyası 1'den 9'a kadar olan sayı sistemi ve sıfırla birlikte dört işlem olarak bildiğimiz toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi bu eserden öğrendi. Antik Yunan'da adı yokluk, Antik Hint medeniyetinde boşluk ve İslam dünyasında adı dairecik. Parezmi'nin sıfır rakamının kullanılmasını sağlaması, matematik tarihi açısından ayrıca değerli ve önemlidir. Sıfırın kullanımını açıkladığı pasajda şöyle yazar. Çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığında küçük bir yuvarlak yaz ki, böylece o yer boş kalmamış olsun. Bu küçük yuvarlak bir konum işgal etmek zorundadır. Çünkü aksi durumda daha az sayıda konum kalır ve o zaman da ikinci konum hatalı olarak birinci konum olur. Dokuz rakam ve bu yeni sembol sıfırla tüm işlemleri yapmak mümkündür, diyerek sıfırın cebirsel bütün özelliklerini keşfeden yine Harezmi'dir. Hesap anlamına gelen Latince algoritmus terimi El Harezmi'nin adından gelir. Çünkü o, matematik tarihinde algoritma, algoritma yani düzenli hesap tekniği dediğimiz sistemi, cebirsel denklemleri çözerken yapılacak işlemleri ve bunların sırasını doğru bir şekilde veren ilk matematikçiydi. Çağımızda bilgisayar sisteminin temeli olan algoritmanın, dolayısıyla bilgisayar programcılığının da kurucusu Harezmi kabul edilir. Harezmi astronomi üzerine 20 eser yazdı. Antik Yunan ve İslam dünyasında cep saati, cep bilgisayarı gibi kullanılan usturlap yapımı ve kullanımı hakkındaki ilk yazılı eser Harezmi'ye aittir. İlk İslam coğrafyacıları arasında yer alan Harezmi'nin Kitabu suret Suret-el-Art yani coğrafya kitabı, İslam gökbilim tarihinde bilimsel bir dönüm noktasıdır. Bu eserle birlikte, Müslüman gökbilimcileri, matematiksel yeni hesap yöntemlerini tanıyan, kullanan, araştırmacı, sorgulayıcı bir yola girdiler. Eserde her bir iklimin bölgesel haritaları vardı. Özellikle de Nil Nehri'nin Batı Afrika'dan veya cennetten doğmadığını, bir gölden çıktığını göstermesi dikkat çekicidir. Musa el-Harezmi, onun bilim dünyasındaki çalışmaları, evrenin ahengini matematik yoluyla anlamaya çalışanlara yüzyıllar boyunca ilham verdi.